Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldırı Kayıkçı. <gülüyor> Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet, bugün e, Kokarca ile Porsuk adlı kitaptan söz edeceğim. Amy Timberlake'in yazdığı bir kitap bu. John Klassen tarafından resimlenmiş. Cenk Pamay'ın Türkçesi ile Domingo tarafından yayınlandı. Evet. Çok, çok davetkar bir kapağı e, var Çok davetkar bir kapağı var. Benim için de öyleydi. Zaten elimi alır almaz hemen yani kitap gelir kargo paketinden çıkar çıkmaz. Hiç kimseye çaktırmadan hemen evet, onu. Evet ben birkaç gün sonra fark ettim. Onu. Evet bunun için sıkı bir çalışma yaptım. <gülüyor> Kitabın editörlüğünü de Seda Kostik yapmış. Seda Kostik takip ettiğimiz bir editör. Onu da evet. söylemeden geçmeyelim. Ee, Kokarca ile Porsuk deyince zaten hemen aslında e, insan zihninde bir şeyler canlanmaya başlıyor. Siyah yani, beyaz. Evet yani siyah beyaz bir de kokarca yani kokan bir siyah beyaz yani <gülüyor> bir, bir yandan. E, çok eğlenceli bir evren kurmuş Emre Timberlake ve e, çok keyifli bir hikaye anlatmış. Şimdi bizim bir porsuk e, kahramanımız var. Bu porsuk e, adı porsuk hı hı. ve e, mühim taş işiyle meşgul. Mühim taş işi. Mühim taş işi. Yani mühim taş işi yapıyor. Yani taşları inceliyor. Onların ne olduğunu anlıyor. Onları sınıflandırıyor falan filan. Koleksiyoner Aksa... gibi birim. Mühim taş işi yapıyor. Mühim taş işi. Ondan, ondan şey. sonra. E, ve e, şimdi aslında çok hani çalışmaları önemli. Böyle makaleleri falan da yayınlanan hı hı. bu konudaki e, birisi. Mesela taş dünyası falan gibi e, şey ondan sonra. E, ama e, bir yandan tabii hani bu işleri yapıyor ve... Bu, Falan ama yani e, geçim derdi de var. İşte Lula teyzesi e, ona evini açmış. Uh -huh. Bir ev e, var işte sen burada e, yaşayabilirsin demiş. İşte o evin bir odasını mühim taş işi odası olarak kullanıyor. Taşları böyle sınıflanmış. Mesela şöminin içinde piramit biçimde dizilmiş böyle bir takım taşlar var falan. Hepsi ona, onun bir önemi var yani. O duru, durdukları yerler, durma biçimleri falan. E, kutu odası var mesela. Odalardan birisi kutu odası. öyle kutuların olduğu bir oda. İçinde taşlar mı var? kutular var. Ee, biraz takıntılı bir tip galiba. Porsuk diyelim. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Ondan sonra kendini tamamen işine vermiş bir karakterden bahsediyoruz. Şimdi böyle yani aslında senin de başına geliyordu. Mesela yazı yazarken falan birileri sürekli dürttükse, birisi bir, sürekli işte bir şey dese, kapı çalsa, kargo gelse, en sevdiğin kitabı getirse yine bir gıcık oluyorsun değil mi o an yani <gülüyor> evet. hani, Porsuğa hiç Çünkü hak vermeyelim. Böyle... Bir cümleyi tamamlamak işte mesela. ve uçup gidiyor Ya şey. da tam aklında bir şey. Bir de ha, öyle olur ya o kaçan fikir hep en iyi fikirdir aslında <gülüyor> öyle zannedersin falan. Halbuki yazsan ertesi gün bu ne ya deyip atacağım belki ama o anda kaçtığı için çok değerli bir şey evet, dönüşüyor. Yani Porsuk anlattın. Porsuk tiplemesi çok net olarak kafamda canlandı. Yani evet Porsuk. Belirgin bir karakter olarak güzel çizilmiş. Evet işte Porsuk böyle bir karakter. Mühim taş işiyle meşgul ee, bir e, bilim Porsu kendisi. Hı hı. Lula, Lula teyzesi de karşılıksız evi vermiş. Yani işte sen benim ailemde sen benim yenimsin. Lula teyze böyle hızlı konuş. Sen ailemdesin. Sen benim yenimsin. O yüzden boşluk yok konu konuşmaların <gülüyor> arasında. E, ve Lula teyze hiç ziyaretine gelmiyor onu. Yani, yani onu mühim taş işiyle baş başa Evet, Arada sırada mektup yazıyor. E, bir mektup kovası var tabi Porsu. Mektuplar geldikçe o oraya atıyor. Okuma eğilimi pek <gülüyor> zayıf. Ona çünkü mühim taş işi yapıyor. Fakat günlerden bir gün kapı çalıyor tak tak. Açıyor bir tane kokarca amanın deyip kapıyor hemen drunk diye. Yani normalde öyle pek bir hayvanların suratına da kapıyı kapamazmış aslında porsuk ama bu çok yağlı falan görünüyor yani bir şekilde. Kuyruğu da çok kabarık. E kokarca yani bir de hakikaten insan bir tedirgin olmuyor değil. E, sürgüleri çekiyor. Şak şak zincir takıyor falan kapıya yani hiç öyle ama e, vazgeçmiyor e, kapıda kişi. Tekrar çalıyor falan. Velhasıl eee yani porsuk kapıyı çalan kişinin adını bildiğini falan fark ediyor sonra. işte öyle şeyler var. Porsuk deyip çalıyor çünkü taklar. Niye adını biliyor? Yani ya mühim bir kişiyse. Bir şeyler geliyor aklına. En sonunda işte kapıyı açıyor. Ve bu arada daha önce hiç karşılaşmadığı bir şeyle karşılaşıyor. Bir tavukla. Yani bir tavuk görüyor sokaktan geçen. Karşılaşmamış daha önce tavukla da orada hiç. Neyse ondan sonra tavuk gıt gıt diyor tabii. Ondan sonra ee, neyse Porsuk e, eve alıyor Kokarca'yı. Çünkü meğer e, Kokarca Porsuk'un yeni ev arkadaşıymış. Çünkü meğer Porsuk okumadan attığı o mektuplardan birini eğer okusaymış hı hı. Lula teyzenin ona Kokarca'nın geleceğini haber verdiğini hı. bilecekmiş. Şimdi tabii e, Porsuk bu durumdan hiç memnun değil. Yani ya, hem mekanı paylaşacak. Hem bir kokarcayla paylaşacak hem de mühimtaş yapan önemli bir bilim porsu o. Yani bu hani kabul edilebilir sınırların dışında kalıyor. Ona çok önemli misafir dolabını veriyor. Bu <gülüyor> yüzden <gülüyor> Evet. Bir dolaba tıkıştırıyor yani kokarcayı. Hani iki gün, üç gün sonra da bezer diye bir plan yapıyor. Yani böyle bırakıp gider zannediyor falan. Sabah ama böyle mis kokular böyle mutfaktan. Hmm. Kokarca e, çok güzel bir kahvaltı hazırlıyor falan. Bu arada bir roket patatesle tanışıyoruz. Onu artık okuyunca görürsünüz. Tamam. <gülüyor> Vardı tavuklar burada daha tavuk. Yani öyle hani, o tavuk öylece oradan geçmiyor. Yok geçmiyor. Niye şimdi... baştan tavuk dedim. Çünkü birinci perdede gördüğün tavuk mutlaka ki üçüncü perdede patlamak zorunda. Yani. O yüzden <gülüyor> e, tavuktan bahsettim. Ve e, kokarca çok güzel bir kahvaltı hazırlıyor. E, porsuk da yani hep böyle o gevrek falan yiyen bir tip olduğu için hani pratik, hızlı, uğraşmak istemiyorum falan. Tabi bu kahvaltı onun bir aklını alıyor vesaire derken e, kokarcanın e, tavuklarla çalıştığını öğreniyoruz. Aslında tavuklarla ilgili bir işi olduğunu Bu arada <gülüyor> e, dinleyicilere e, bir şey belirtmek istiyorum. Ben kitabı okumadım. Senin Aha. şu an elinde evet. tuttuğun kitaba bakıyorum burada ve daha ikinci bölüme yeni geldin. Ya tabii şimdi çok... Yani bir, birinci bölümde bayağı <gülüyor> hızlı ilerledi her şey. Bundan sonra neler olacak düşünemiyorum. Yani bile. bundan sonra olacak şeyler e, gerçekten... Yani kitap çok eğlenceli. Şimdi burada asıl hikayemiz... Porsuk'la e, e, Kokarca'nın aslında birbirlerini tanıma... Bir şekilde tanışma ve birbirleriyle... E, işte Porsuk'un inadının kırılması... Kokarca'nın kendini anlatabilmesi... Ee, işte arkadaşlık kurabilmeleri birbirlerini tanımaları bu öteki meselesi bir yandan evet. işte ön yargılar e, hataları telafi etmek yani öykü bütün bunlarla örülü bir yandan yani çok e, hani nasıl denir e, işte tavukların dahil olduğu yüzlerce tavuğun dahil olduğu hikayenin bir noktasında e, ve e, postacının bir gelincik olması mesela yani şimdi tavuk dolu ev Kapı çalıyor, postacı ama gelincik. Yani paniği düşünebiliyor musun? <gülüyor> yani bütün bunların bir araya gelmesi. Orada işte ortaya çıkan kalp kırıklıkları, kalp böyle işte porsuğun tavırlarının neden olduğu, sonra hatasını anlayıp bütün bunları telafi etme çabasına girişmesi. Bu arada her şey komik evet, ve yani. sevimli ve eğlenceli. Yani bu hikayenin en keyifli yanı belki de ee, hani absürt deniyor ya genel bir şeyleri böyle absürt demeyi seviyoruz ama şimdi absürt deyince de tam olmuyor fakat bu hikayenin bu fantastik e, kurgunun aslında son derece gündelik meselelerle hep başımıza gelen şeylerle e, çocuklara mesela anlatacağız ya bunları zorlanabileceğimiz konularla örülü olması ve doğal olarak gelişiyor sanki hikaye yani gerçekten porsukla e, kokarcayla bütün o tavuklarla falan yaşıyormuşuz bir arada sanki bu bakımdan çeviriyi de e, hani kitabın Türkçesinin de hazırlığının çok iyi olduğunu söylemem lazım. E, yani kitap bize öyle bir evren sunuyor ki e, gerçekten mühim taş işiyle uğraşan bir porsuk kapımızı çalsa şaşırmayabiliriz. Keza kokarca çalsa yine şaşırmayız. Hatta kapıyı suratına kapamayız bence bu kitabı okuduktan sonra. Yani öyle bir evren kuruyor bize. Ve bütün bu e, hikayeyi işte o dediğim e, değerlerle diyelim ya da gündelik olaylarla ördüğü içinde aslında çok güzel bir deneyim kazandırıyor <gülüyor> ee, ile porsuk ee, bu yüzden kitabı şiddetle şiddetle demiyorum evet. değil mi evet ee, hani neyle önerebilirim Hevesle. Hevesle öneriyorum. Ee, arada çok güzel resimler var. Evet şimdi Heh. onu soracaktım resimlerle ilgili de bir şeyler ekleyebilirim. Evet ayrı kağıda yani kitabın kitap kağıdına değil de kuşe kağıdı. Eskiden olurdu böyle kitapların evet. arasına i̇şte o his. eklenirdi. Evet tam olarak o his. Tabii yani kitabın kendi kağıdına çizili işte nasıl denir vinyetler ve illüstrasyonlar da var. Ama bu ayrı kağıtta başka hava katmış yani. iki tane üç tane öyle resim var. Evet. Gerçekten o dediğin hissi evet, veriyor. Eskiden olurdu. olurdu. Bunla, yani arayıp diye. sayfa sayfa o sayfaları evet. arayıp bulup bakmak isterdim. Zaten e, e, e, John Klasa'nın çizgisinde de bir hani diyebiliriz yani öyle bir retro bir durum da var. <gülüyor> yani bu bizim eski e, bildiğimiz kitaplardaki çizimleri andıran o hissi bana veren Mekanlarda ışık kullanımında o mekanın verilme yoğunluğunda Korsu'nun evi de buna çok müsait. Çok dedi, müsait. Ilk, evet evet. Çok müsait ve o hissi de çok güzel taşıyor. Özellikle bu kuşe sayfalardaki bu e, sangen ne deniyordu? Sangen. Sangen, sangen renk. Hani Hı -hı. o bir e, kızıl kahve, kahve tonları evet. O çok güzel. Diğerleri tabii siyah beyaz yani kitabın kendi kağıdına basılı olanlar. Ve e, çok keyifli şimdi burada Kokarcan'ın kokarcalığını da tabii yaşayacağız yeri <gülüyor> geldiğinde. Ee, bakar mısın kokarcanın kokutma pozisyonuna? Evet. Ee, ya bütün bunlarla örülü ee, ve bir nasıl diyelim? Porsu'nun e, bu mühim taş işinden taşlaşmış bazı ya açılardan kalbinin e, yumuşaması, <gülüyor> işte kokarcanın kendini anlatabilmesi... Onların birbirlerini tanıyıp, benimseyip, kabullenmesi üzerine kurulu çok güzel bir hikaye. Kokarca evet. ile Porsuk. Bu ee, kitap bana iki ayrı e, şeyi çağrıştırdı. acaba? Birincisi e, Mank diye bir dizi vardı. Yani ben Aa, çok seviyorum. Evet. Takıntılı dedektif. E, eski dedektif Adrian Mank'ı. Evet. E, Mank'ı buradaki e, Porsuk'a benzettim. Yani o evin içindeki ritüelleri, e, hani orasının kutsal alanı evet, gibi evet. ya. Onu hatırlattı. Bir de aslında çok ilgisi yok ama Elma Çocuk'tan çıkmış Fare ile Köstebek serisi var. Evet. kitaplar. Doğru. Kısa kısa öyküler var içlerinde. Yani orada da iki aynı evi paylaşan iki karakter ama işte zaman zaman çok farklı bakış açılarıyla bakıyorlar. Ama en sonunda çok güzel uzlaşma noktaları buluyorlardı. Evet aslında Aklıma onları getirdi. Benim de aklıma bir başka e, kitabı getirdi. Yine o da Seda Kosti'nin editörlüğünü yaptı sanırım. Kural dışından çıkan Kertenkele ile Yılan Hı, evet. vardır. O hikayelerinde de tadı böyle evet. aslında. Sıra dışı evet. karakterlerin bir, evet, araya evet, bir araya geldiği. bir Çok eğlenceli, keyifli hikayelerdir. E, Kokarca ile Porsuk'tan söz ettik. Emmett Timberlake'in yazdığı John Klassen'ın resimlediği ve e, Cenk Pamay'ın Türkçeleştirdiği kitap Domingo Çocuk tarafından yayınlandı. Şimdi bir Şarkı arası verelim. Ben bugün Leyla Makkala'dan bir şarkı seçtim. The Capitalist Blues. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet elimde bir öykü kitabı var. Adı Teşekkürler Kırçıl. Hafize Çınar Güner İmzalı bir kitap bu. Resimlerde Müjde Başkale'ye ait. Doğan Çocuk'tan çıktı. E, kitabın kapağı zaten yorul ilgimi çekti. Bir tanıdık fazlaca şey var. Evet. E, Fonda Galata Kulesi, evler, işte bisikletli bir adam var. Ve bir köpeğe sırtını dayamış bir çocuk önde asıl e, kahramanlar. Onlar Kırçıl'da bu köpek zaten hemen anlıyoruz. Hikayeyi buradaki kapakta gördüğümüz o köpeğe yaslanmış... Kız çocuğu anlatıyor. Benim adım Leyla diye başlıyor ve kendisini tanıtıyor. İşte 7,5 yaşındamış annesiyle ve babasıyla birlikte kocaman bir şehirde yaşıyormuş. Ve işte arabaları yok bu şehirde. Arabaların olmamasından çok memnun. Çünkü arkadaşlarım gibi arabada işte arka koltukta yalnız başıma oturacağıma özgürce seyahat edip yolda yeni şeyler keşfedebiliyorum diyor. Böyle dediği için hemen e, hoşuma gitti. Yani o kızla yakınlık kurdum. Çünkü gerçekten büyük bir şehirde araba kullanmak gerçekten korkunç bir şey olsa gerek. E, ve hemen arkasındaki sayfada babası da işe bisikletle gidiyormuş diye okuyunca tamam dedim. Harika bir aile. Bu arada işte gündelik yaşantılarından bahsediyor Leyla. Anlatmaya devam ediyor. İşte babası metroya gidiyor. Metro, metroya kadar bisikletle gidip o şekilde iş yerine ulaşıyor. Annesiyle o da vapura binip e, annesinin iş yerine yakın bir yerde okulu var Leyla'nın. Onlar da o tarafa doğru gidiyorlar. İşte biri bir yana, bir diğeri öte yana giderken arkada e, bir ağacın gerisinde bir köpeğin bir bölümünü görüyoruz bu sahnede. E, ve iskelede beklerken o iskeledeki insanların e, sabah hallerinden hmm. bahsediyorum. Çocuk gözüyle onları e, gözlemleyip bize aktarıyor. E, bu iskeledeki Çin'i desenlerinde görünce işte, tamam evet. dedim. Burası Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesi. Evet. Daha da e, sempati duymaya başladım kitaba. E, ve hep böyle bildiğim tanıdığım evet. e, şeyleri düşünerek okumaya başlayınca ben de Leyla ile birlikte iskelede vapur beklemeye başladım ve arkasından o eski şehir atları evet. vapurları. Güzelim vapurlar. Şimdiki düdüklü tencerelere benzemiyor. Evet. Bir şehir atları vapuruyla e, masa, ortasında masa olan Evet, Koltukların yani. oraya oturmayı çok severmiş Leyla ve e, anlatırken işte Kırçıl'dan bahsetmeye başlıyor bize. Kırçıl işte mahallelerindeki köpekmiş. Güneşle uyumayı plastik şişelerle oynamayı ve kıymalı böreği çok severmiş. E, herkes Kırçıl'ı benim köpeğim zanneder. Oysa o hepimizin köpeğidir hı hı. diyor ve eee Kırçıl'la ritüelleri var işte her sabah iskeleye onlarla birlikte yürüyor. Akşamları da çoğu kez iskelede onları karşılıyor ve tekrar mahalleye kadar birlikte onlarla geliyor. İşte birlikte oynadıkları oyunlar ve bu arada Kırçıl'ın pek çok halini gösteren Hı -hı. resimler var. Resimlerden ayrıca bahsedeceğim işte Kırçıl'dan uzun uzun bahsettikten sonra Kırçıl'ı size anlatmalıyım çünkü bizim hayatımızı değiştirdi Ben her şeyi ona borçluyuz bunu anlatırsam ona da bir teşekkür etmiş olurum diyerek işte Kırçıl'la bir gün çok perişan bir halde karşılaşmalarını anlatıyor i̇şte Kırçıl'la zaten vakit geçiriyor tanıyor biliyor o köpeği ama bir gün Kırçıl'ı çok perişan bir halde görüyorlar ama çok aceleleri var yağmur yağıyor vapur'u kaçırmamaları lazım. Akılları onda kalarak biniyorlar vapura. Ee, ondan sonra vapur uzaklaşırken işte arkada yağmurun arasından belli belirsiz balıkçı heykelinde görür. Sahte ama kesin kadıköy burası dediğimiz an. Ee, Kırçıl zorla geliyor oraya, orada e, kalıyor her zamanki yerinde ama e, Leyla da bakak kalıyor yağmurun altında. Hı -hı. Ona. Akşama kadar zor dayanıyor. Akşam dönüyor. Kırçıl orada yine bekliyor ama bütün gün yağmurun altında kalmış orada. Annesiyle böyle bir sürü çözüm üretmeye çalışıyorlar ama çok yağmur yağıyor. İşte Hı -hı. nasıl götürelim, taksi mi bulsak vesaire derken eve geliyorlar. Ve bundan sonra Kırçıl'ı apartmanın içindeki insanlarla birlikte inip, apartmanın içine alalım, nasıl bakalım, işte veteriner bulalım. Vesaire derken daha önce işte doğduğumdan beri bu apartmanda oturuyordum ama komşumuz işte giriş katındaki komşu hanımın zilini hiç çalmamışlar daha önce. Sadece selamlaşıyorlarmış. İşte onunla Farklı bir biçimde tanışmış oluyor. Kadının evine alıyorlar köpeği. Hmm. Kadın içeri çağırıyor. İşte üst kattaki e, Cenk abi var. O arkadaşıyla geliyor. İşte köpeği taşıyorlar. Hmm. Gidiyor yiyecek alıyor. Veteriner alıyor falan. Böyle apartmanın içinde insanlar arasında daha önce hiç olmamış bir iletişim kuruluyor. Ve e, öyleydi böyleydi derken yıl neyse ki ertesi gün Veterinere kavuşuyor da Aha. işte e, rahatsızlığının sebebi ortaya çıkıyor. Kırçıl iyileşiyor. E, ama iyileştiğinde artık apartmanın içindeki hmm. ortamda bambaşka bir şeye dönüşmüş oluyor. İşte bütün bunların hikayesini e, anlatıyor. Yani o unuttuğumuz birazcık komşular evet, ilişkileri evet. E, yani hep görüp de hiç tanımayız ya bir sürü insan hayatımızdan öyle geçip gider. Halbuki tanısan bir sürü farklı yönünü görürsün. Yani evet, biraz... Burada apartmanın içindeki insanlarla ilgili yeni yeni şeyler öğreniyor. Herkes birbirinde farklı ortak noktalar buluyor vesaire. Köpek hmm. bir köpek. Komşuluk başlıyor Herkesi yani. evet. birleştiriyor ve ondan sonra da işte oranın ortak noktası gibi bir şey oluyor. Çok keyifli, tatlı, kısacık okunan, hani okumayı da yeni yeni öğrenmiş, yani çok uzun metinler okuyamayan... Hmm. Birazcık da resimlere bakayım diye. yani hani O arada ara dönem vardır ya zorlanır çocuklar. O dönem içinde çok e, güzel bir e, seçenek kitap. Teşekkürler Kırçın. E, ben okumaktan keyif aldım. Oradaki o insanların arasındaki e, ilişkiyi, o atmosferi görmek, e, tanıdığım mekanların içinde hayalini kurabilmek hoşuma gitti. Ayrıca resimlerinden de söz etmek evet. istiyorum. Müjde Başkale'nin imzasını taşıyor demiştim. Ee, çok güzel kuru boya e, ve kurşun kalem izleriyle o kentin dokusu, insanların işte ayrıntıları e, çok hoş verilmiş. Ee, yani stilize ve, edilmiş ama değil gibi de. Değil gibi. Yani bazı yerlerde mesela ilk baştaki sahnede büyük bir şehirde evet. yaşıyoruz dediği yerde. Yani çok fazla renk de yok ama işte arabalar gidiyor geliyor insanlar daha şeffaf desen şeklinde evet, bırakılmış. Evet. İşte, e, evet. Figürlerle işte nesneler hepsi üst üste iç içe birbirini içinden görebiliyorsun. O e, kalabalık hissi de yeterince veriyor evet. veriyor. evet hem kalabalık hissi hem de kimse kimseyle ilgilenmiyor evet. aslında herkes başka bir... E, evlerin biliyor. yoğunluğu. evet. Yani çizgiler, renkler araya yerleştirilmiş ayrıntılar işte o çamaşır ikleri var mesela ya da işte e, Kırçıl'ın çizimleri çok hoşuma gitti. Çok keyifli yani Hı -hı. Kırçıl'ı nasıl bir köpek olduğunu çok net görebiliyoruz. O mahalle dokusu Suzan Hanım'ın işte o alt kat komşularının evindeki küçük ayrıntılar. E, yani hoşuma gitti. Evet, evet çok güzel e, öyküyü görünüyor. Öyküyü tamamlıyor. E, resimler öyküyü, öykü resimleri tamamlıyor diyebiliriz. Tekrarlayayım kitabın adını. Teşekkürler Kırçıl. Hafize Çınar Güner tarafından yazılıp Müjde Başkale tarafından resimlenmiş bir e, öykü kitabı bu. Doğan Çocuktan çıktı. Çok da güzel ve tanıdık şeyler. Eski kokular. Evet. Evet. Güzel. O halde bu haftalık bu kadar. Gelecek evet. hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Aşçının Çocuk Kitabı. Hazırlayan mesuranlar Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki.